Nesle Damak ve sen sunar. Bir Yeşil Dalgalan'da herkese merhaba. Ben Durukan Dudu. Ben Gökşen Şahin. Bu haftada işi Dalga'da haftanın önemli çevre haberleri ve ekoloji haberleriyle başlamak istiyoruz programımıza. Ardından da Eko Köyler konusunu konuğumuz Deniz Hanım'da konuşacağız. İlk haberimize başlayalım. Türkiye'nin çevre gündeminde veya yaşam savunucuları gündeminde bu hafta Hayvanlara ölüm yasası tırnak içinde olarak e, belirtilen bir ee, ...kanun tasarısının e, protestoları vardı. Bu 51.99 sayılı hayvanları koruma kanunun bazı maddelerin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifiydi aslında. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere olan ve e, hayvan hakları aktivistleri bu konuda ciddi bir örgütlenme gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz cumartesi dinleyicilerimizden belki e, muhtemelen bazılarına <gülüyor> katılmış olduğu e, büyük protestolar, büyük yürüyüşler yapıldı... Bunlardan örneğin Taksim'dekine ben katılabildim gerçekten çok büyük bir kalabalık yani bazı rakamlara göre 50 bin kişiye kadar vardı söyleniyor bir insanlar bunu protesto ettiler. Ardından şöyle bir gelişme oldu bir iddia dolandı bu iddia dedi ki tasarı geri çekilmiş. Ama hemen ardından da bu iddianın aslında tam olarak doğru olmadığı e, ortaya çıktı. Özellikle komisyondaki e, üyelerle, milletvekillerle görüşen aktivistler bunu dillendirdiler. E, şu anda vardığımız nokta aslında ta, kanun tasarısının henüz geri çekilmediğini... Ee, ama öte yandan e, Türkiye'nin tümünde genelinde gösterilen bu tepkilerin gerçekten komisyon üyelerine, e, kulaklarına vardığı yönünde. Önümüzdeki haftalarda kanun tasarısı belki değişerek, belki aynı haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, sunulabilir. Ama hayvan aktivistlerinin, hayvan hakları aktiv aktivistlerinin e, hepsinin hemfikir olduğu bir nokta var. O da bu yasa istediğimiz hale gelene kadar mücadele devam diyorlar. Evet. Hmm bir e, Bu aslında iyi haberdi. Mücadelenin evet. devam edeceği konusunda. Bir de kötü haberimiz var. Kötü haberimiz de Kurşunlu Şelalesi'nden geliyor. Antalya'dan. E, Antalya'nın kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta. E, Kurşunlu Şelalesi ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya durumda. E, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürü... Osman Master konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Radikal Gazetesi'nden aldık haberi. Ee, kurşunlu şelalesinde krize doğru giden bir azalma var demiş. Bu şelalenin bütün ekosistemi suya bağlı. Bu azalma oranı devam ederse bu bölgedeki ekosistem ve habitat yok olacak. Bu ekosistem olmadan da pardon su olmadan da buradaki ekosistemi yaşatmamız mümkün değil demiş. Ee, bakıldığında bu suyun %80 oranında azalmasında. Iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla beraber e, yasal ve kaçak yollarla yapılan su sondajlarının da ciddi şekilde etkili olduğu belirtiliyor. E, bu da e, bizi üzen bir kötü haber. Evet, haftanın bir başka kötü haberi de e, İstanbulluları yakından ilgilendiren e, Taksim Meydanı ile ilgili. Taksim Meydanı'nda hem e, Taksim Meydanı Gezi Parkı'nda... E, Yine bazı dinleyeceğimiz belki gözlemleme şansı yakalamıştır ee, Kırmızı çarpılar konan ağaçlar e, bu damlacak ağaçlar olarak işaretlenmişler arasında Bu ortaya çıktı çünkü e, budamalar e, geçtiğimiz günlerde yeniden başladı Taksim Gezi Parkı'nda Bu gelişme aynı anda e, Taksim e, Meydanı'nın yayalaştırılması e, projesiyle birlikte gidiyor Yani e, buradaki dükkanlar e, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ve Taksim Gezi Parkı'ndaki çay bahçelerine Tahliye kararları gelmeye başlıyor Burada da esnafın ve e, Taksim'i kullanan e, Vatandaşların, yurttaşların Tepkilerini okuyabiliyoruz haberlerden e, Bir başka araştırmada Bu e... Aslında Oxfam yayınladı. Bunu bir haber olarak mı vermek doğru bilmiyorum ama bu ciddi ve önemli bir araştırma. Oxfam buna dayanarak Dünya Bankası'na bir çağrıda bulundu çünkü. Dünyadaki 7000 tane toprak satın alma anlaşmasını incelemiş Oxfam. Büyük ya da küçük şirketler tarafından yapılan toprak satın alma araştırmasını. Bu araştırmaya göre dünya çapında toplam 1 milyar insanı besleyebilecek toprağın yakıt üretimi için satın alındığını görmüşler çeşitli büyük şirketler için. Pardon Büyük şirketler tarafından bunun üzerine Dünya Bankası'nda bunların bir kontrol altına alınması gerektiği yoksa ciddi bir gıda krizi ve üretilen gıdalar acaba insanlar için mi yoksa arabalar için mi üretilmeli gibi önemli bir krizle karşılaşılacağı konusunda bir uyarına bulunmuşlar. Buna herhalde bir iyi kötü haber değil ama takip edilmesi gereken ve mutlaka bir gözüm burada olması gereken haber olarak paylaşmak lazım. Evet bir haberimizde Son haberimiz belki de bugün için Hindistan'dan aslında Hindistan biliyorsunuz topraksız Köylülerin sayısının oldukça yüksek olduğu Bir ülke Ve bunda aslında doğal kaynaklar veya doğal varlık açısından zengin, gayet yeterli, kendi kendine yeterli bölgelerde yaşayan köylülerin, toplulukların özellikle büyük madencilik işletmeleri, operasyonları yüzünden bu toprakların kullanamamaları veya toprakların ele geçirilmeleri söz konusu. Bu nedenle yani uzun yıllardan beri Hindistan'da görülen en büyük yürüyüşlerden biri gerçekleştirilecek. On binlerce e, köylünün katılacağı bahsediliyor bu yürüyüşe. Ve 200 mil uzunluğunda Delhi'ye yani e, başkente devam edecek olan 200 mil uzunluğunda bir yürüyüş. Hindistan'da Gandhi'nin, Hindistan'ın biliyorsunuz e, ve aslında dünya için çok önemli bir isim. Gandhi'nin e, bakış açısının, Gandhi'nin politikalarının, Gandhi'nin dünyayı anlama şeklinin her geçen gün e, politikacılar tarafından daha da azaltıldığı, daha da yok edildiği e, söyleniyor. Tüm bunlara bir tepki olarak da on binlerce köylü, topraksız köylü e, 200 mil uzunluğunda bir yürüyüşe başlayacak. Biz de bu gelişmeyi takip ediyor olacağız. Şimdi bir e, şarkı arasına gireceğiz. Şarkıdan sonra da. Konumuzla ekoköyleri konuşma imkanımız olacak. Konuğumuz Deniz Hanım. E, kendisini şarkıdan sonra e, isterseniz tanıyalım e, ve yaptıklarını dinleyelim. E, şarkımız, şarkımız nedir bu arada Yükşan? Every Part of the World. Sözleri Şarkının sözlerini Amerika yerlileri Kızılderililer tarafından yazılmış. Ve şarkı Findhorn Fe ekoköyünde yaşayanlar tarafından söyleniliyor. Hazır ekoköyde konuşacakken. Çok güzel. E, böyle bir e, ekoköy şarkısı dinleyelim dedik. Dalgadan bir kez daha merhaba. Şarkımız dinledikten sonra Every Part of the World, uh, Fine Horn, uh, Eko Köyünün söylenen e, şarkılarından bir tanesini dinledikten sonra şimdi konumuzda stüdyoda bir kez daha beraberiz. Deniz Dinçer hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> e, Deniz, sizle de aslında şöyle başlayalım isterseniz. Eko Köylere ilginiz nasıl başladı ve ilginiz nedir? Hani bunun üzerine hani biraz aslında siz tanımıştı olalım. Şimdi ben aslında biyoloğum e, ve moleküler biyoloji ve genetik master yaptım daha sonra. Fakat masterdan sonra anladım ki o yönde gitmek istemiyorum. E, sivil toplumda iş ararken Buda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nde çalışma başladım. Ve orada Findron Eko Köyü çok e, Victor e, rahmetli Allah rahmet eylesin. Evet. Dolayısıyla Hı. çok iyi bilinen e, bir yerdi. E, benim de e, ekolojiyle ilgili yeterince bilgim olmadığını düşündüğüm için... Bu konuda eğitim almak istedim. E, Finron Eko Köyü'nde de çok çeşitli eğitimler düzenleniyor bununla ilgili. Bir aylığına bir eğitim için gittim ve öyle başladı. Ekoloji Aslında Buday eğitim aracılığıyla ]ydi. oldu. Eko Köy eğitimi -köy diye köyü. geçen bir Hı. eğitimdi. Dört haftalık bir eğitimdi, bir aylık. E, ama ondan sonra iki seneye kadar uzadı benim oradaki kalışım. E, sonra farklı küresel Eko Köyler Ağı, Gen dediğimiz küresel Eko Köyler Ağı'la da farklı köylere gitme fırsatı buldum. İki böyle. sene kaldınız yani Fine Horn'da. Evet. Şey siz evet. kesintisiz bir şekilde. Yani ara ara Türkiye'ye geldim gittim. Hı -hı. Son sene hiç gelmedim o bir full sene kaldım. Önceki sene de böyle ara ara gidip geldim ama toplamda iki seneyi bulan bir dilim oldu zaman dilim oldu. Peki. Nedir ekoköyler yani bu çok da kolay bir soru olmadığını farkında olarak soruyorum özellikle gülümsemenizi de görerek şu anda. <gülüyor> ee, evet. Hemen bir tanım size. <gülüyor> Burada ekoköyler kitabında Robert Gilman'ın ekoköylerle ilgili eskiden yani artık eskimiş bir tanım var ama bir paylaşım fikir olması için insan etkinliklerinin zararsız bir şekilde doğa ile bütünleştiği, sağlıklı insan gelişimini destekleyen ve başarılı bir biçimde kesintisiz olarak sürebilecek insan ölçeğindeki tam teşekküllü yerleşimler. Ee, bu tanım aslında epey açıklayıcı bir tanım ama artık daha farklı tanımlamalar da var. Ee, ekoköyler hem sosyal açıdan hem de ekolojik açıdan sürülebilir e yerleşim modelleri diyebiliriz herhalde. Evet. Ekonomik açıdan da yani sosyal, ekolojik ve ekonomik ve kültürel de ekleniyor. Yani bu anlamda sürdürülebilir yerleşim modelleri insan ölçeğinde de önemli bir kavram burada. Ben de şeyi merak ediyorum yani küresel ölçekte, yani küresel ekoköyler ağından da bahsettik. Hı. Onu birazdan daha detaylandırmamızı isteyeceğiz ama küresel ölçekte ekoköylere olan ilgi ne durumda? Gittikçe artıyor, gittikçe bilinirliği ve sayısı ve ekoköy kurmak ya da yerleşmek isteyen sayısı artıyor mu yoksa... Hani bu sanayileşme içinde insanlar metropollerin içinde kaybolup gitmeye devam mı ediyorlar gibi? Şimdi ekoköylere ilgi hep var benim gözlemim. İnsanlar hep ilgileniyorlar ve hep bir istek var ama eylem çok görmüyorum. Çünkü bence ekoköy kurma süreci çok zor bir süreç ve giderek de günümüzde zorlaşıyor. Ee, batı'da arazi fiyatlarının çok artması bunun önünde en önemli engellerden biri ve yasal düzenlemelerde engel olabiliyor. Ee, dolayısıyla ekoköy ilgisi hep var insanlar hep bir özlem içinde ama bunun gerçeğe dönüştüğünü gören gördüğümüz örnek az. Ee, ve trend yani eğilim aslında gitgide daha da fazla insanın gelecekte kentte yaşayacağına dair gösteriyor. Yani yapılan araştırmalar, veriler, bu Birleşmiş Milletler'in çeşitli geleceğe dair çıkarımları hep onu gösteriyor. Yani gitgide kent nüfusu artacak ve e, kır nüfusu azalacak gibi gözüküyor. Peki bunu tersine çevirmek için ya da ekoköylerin e, daha fazla tercih edilmesi için, ekoköylerin... Hı -hı. Nasıl daha iyi mi tanıtabiliriz? Nasıl yani ekoköyler stratejilerden biri tabii ama e, kentte de sürdürülebilir örneklerin artması gerekiyor. Yani hani kentleri tamamen kentlerden vazgeçemeyiz. Bu onu çok <gülüyor> net gösteriyor. Yani kentte de nasıl sürdürülebilir yaşanır buna bakmamız gerekiyor. Kentleri de sürdürülebilir yerleşim yerleri haline getirmemiz gerekiyor. Hani İstanbul gibi Rio gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentlerde bu nasıl olur ben de bilmiyorum. Ama e, geçiş kasabaları, Transition Town denen bir hareket var. Bu işin kenti ayağını tutan. Evet. E, i̇şte İngiltere'de, Totnes'te başlamış bir hareket ve giderek yayıldı. E, alternatif para birimlerinden tutun da oradaki insanların yaşadıkları yerde tarım yapmasına kadar gidiyor. Dolayısıyla bence ikisi de beslenmeli ve devam etmeli. Yani hem kent hem Kıra'ya e, beslenmeli. Türkiye'de tabii büyük bir göç var. E, i̇nsanın içini acıtan bir göç var. Köyden kente göç hala devam eden gençlerin köyde kalmayı istememesi durumu. Yani çok boyutlu olarak aslında bunun için bir şeyler yapılmalı. Sadece ekonomik açıdan değil sosyal açıdan da. Benim de aslında yani kişisel gözlemim yüksek lisansımda ben de aslında Hı. yerel ekonomi üzerine çalışmıştım. Ee, geçiş kasabaları, ekoköyler ve yerel ekonomi özellikle bu üç e, konsept diyelim. Ve özellikle de kırsal alanlarda tüm dünyada gözlemlediğimiz aslında az önce mesela Hindistan örneğini verdik. Türkiye'den birçok mesela HES Türkiye'de de Hı. veya madenler konusu biraz daha ön planda. Yani Tüm dünyada gözlenmediğimiz ve özellikle kırsalda gözlemlediğimiz bir hareketlenme var. Bu üç konuda bu hareketlenmeli bir bağlantı genelde kuruluyor. Özellikle son yıllarda Hı. benim gözlemim. Bu noktada şeyi sormak istiyorum. Ekoköyler sadece batıya ve kuzeye yani Hı. işte Kuzey Amerika'ya, Avrupa'ya has mıdır? Ee, yoksa dünyanın ben bu kelimeyi hiç sevmiyorum ama işte az gelişmiş veya gelişmekte olanı ve bunu tırnak içine koyarak Hı. özellikle kullanıyorum. Ee, bölgelerinde de görüyor muyuz? Daha mı farklı varsa... Hı. Veya sayı olarak daha az? Ne dersiniz bu konuda? Şimdi batıya baktığımızda yani Avrupa Amerika gibi batıya baktığımızda aslında orada zaten kaybolmuş bir şey yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Yani artık neredeyse köyleri kalmamış. Kaybolmuş bir şey canlandırmaya çalışıyorlar ama biraz daha Orta Doğu, Doğu'ya geldiğimizde bizde var olan bir şey bu. Hala bizim canlı yaşayan köylerimiz ve geleneklerimiz, oradaki adetlerimiz var sosyal ve ekolojik ve ekonomik açıdan. Dolayısıyla bizim için daha farklı yani Batı modelini aynen alıp uygulamak çok doğru olmayabilir bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde belki yapılması en doğru olan şeylerden bir tanesi var olan sistemlerin desteklenmesi olabilir ki yapan arkadaşlar da var. Evet. Ee, kimler var? Ben de onu soracaktım. Aslında bir soru yani soru, ee, şu anda. mesela e, bu Ankara'da belki duymuşsunuzdur Güneşköy Kooperatifi e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir grubun e, kurduğu Profesör Doktor İnci Gökmen Ali Gökmen, işte Çetin e, Göksu ve başka insanlar da şimdi isimlerini sayamıyorum. Kusura bakmasınlar ama e, hepsinin kurdu ve onlar mesela yerel bir köyün yanında yaptılar bunu ki yerel köyü destek olmak için. Hani organik üretimi görsünler, farklı karara alma, üretim mekanizmalarını görsünler diye. Ee, gene bireysel çabalar var. Ee, Çanakkale'de bir arkadaşımız var. Bir köye yerleşti orada. Oradaki köyü ve oradaki şeyleri destek olmaya çalışıyor. Yani bu, bu var. Gene bu bir parça daha entegre bir şekilde başa baş gitmesi gereken bir şey herhalde. Ee, diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun bence kentten insanlar köye gittiğinde ve yerel halk bunu gördüğünde bunu görmeleri bile bir destek. Çünkü hep aşağılanan bir şey oluyor maalesef. Evet, modern, köylülüğün aşağılanması. Modern şeyin medyanın verdiği mesajlar bu yönde. Hmm. O yüzden kendi yaşam sistemlerini yeterince iyi görmüyorlar ve şehre özeniyorlar. Dolayısıyla biz şehirden oraya gittiğimizde ve onlarla beraber olduğumuzda bu onlar için onur edici bir şey. Evet. E zaten belki de Eko Köyler'in önündeki önemli engellerden biri de Türkiye en azından Olabilir. o. Olabilir. Yani köye gitmek bir e, geriye düşmek evet, gibi. Geriye hani şehirden, dönüş köye gibi görünmüyor. Gibi. Evet. Gibisinden Maalesef. en azından gözlemlediğimiz yakın çevremizde evet. böyle durumlar var. Evet. Şunu sormak istiyorum o zaman e, aslında Eko Köyler'in e, durumunu biraz konuştuk. Eko Köyler'in getirdiği çözümler, Hı -hı. çözüm önerileri veya somut olarak çözümlere gelirsek. Sürdürülebilirlik kavramından az önce bahsettik. Hı -hı. Robert Gilman'ın da, bahs da verdiği tan tanım bunun üzerine kurulu biraz. E, sürdürülebilirlik ve hatta bunun bir adım ötesine geçersek onarıcılık yani Hı -hı. ekolojik onarıcılıktan bahsedersek... Hı -hı. İyi örnekler var mı? Varsa var. nasıl? Yani arazinin iyileştirilmesi, Hı. toprağın e, verimleştirilmesi, biyolojik çeşitliğin artması, iklim değişikliğine belki adaptasyon veya iklim değişikliğin mücadele. Yani tüm bu konularda veya bazılarının en azından neler sayabiliriz? Çok iyi örnekler var bu alanda. Ee, mesela birkaç tane sayacağım ama Finron Eko Köyü'nden örnek verirsek. Finron benim bildiğim arazisi hiçbir şey yetişmeyen. Çakıl taşlarıyla dolu ve çöp hani molozlarla dolu bir yerden şimdi hani ciddi anlamda organik yerel üretimin yapıldığı bir şeye dönüşüyor. Tamamen kompostla yapılmış bir şey bu. Aynı zamanda Findron'da gelişmiş Trees for Life yaşam için ağaçlar projesi de. Ee, İskoçya'nın büyük ormanlarından milyonlarca hektarlık ormanlardan bugün yüzde bir kalmış durumda kesile kesile. Ve mesela onu onarım çalışması yapıyorlar. Kendi tabii ki arazilerinde değil ama orman neredeyse orada. Ve 20 senede yarım milyondan fazla ağaç dikilmiş durumda. Portekiz'deki Tamera Eko Köyü çok güzel bir örnek çünkü onlar çok kurak bir araziler Portekiz'de ve o araziyi tamamen yeniden yapay göletler sayesinde permakültür prensiplerine göre yaptıkları göletler sayesinde su ekosistemini düzenlemiş durumdalar kuraklığa karşı. Bizim bölgemizde dahil bütün bu Akdeniz bölgesine aslında ilham olacak bir yerleri var ve eğitimler düzenliyorlar su ile ilgili. Gidip görmediğim ama Amerika'da ve Güney Amerika'da Meksika'da benzer örnekler var. Yani tamamen kurak bir yerden alıp da ağaç dikeydi ki artık bir neredeyse su üreticisi haline gelmiş yerler var. Dolayısıyla ekolojik anlamda böyle sosyal anlamda da onarıcı çalışmalar var. Mesela onları da bir. Mesela İzlanda'da Solheimur ekoköyü en eski ekoköy olarak geçer. Engelliler üzerine kurulmuş bir ekoköy ve sadece engelli insanlara sadece demeyeyim engelliler ve engelli olmayanların bir arada yaşadığı bir sistem geliştirmiş durumdalar. Finron'un gençlere dair çeşitli çalışmaları var. Bu e, toplumdan soyutlanmış dışlanmış ve artık çareyi başka türlü işte hmm. hani e, bir takım haplar vesaireyle arayan gençleri dahil etmeye dair programları var. E, dolayısıyla hani e, bulmak mümkün örnek çok güzel örnekler var. Hazır yurt dışındaki örneklerden hı hı. E, hı hı. söz etmişken ben bir küresel ekoköy ağından hı hı. söz etmek istiyorum. Bu evet. ağdaki yapılan hı hı. işlerden ve neler yapılabilir? Küresel Eko köyleri 1995 yılında kurulmuş bir ağ. Ve e, aslında hani ekoköyleri güçlendirmek, aralarındaki bilgi aralışı e, şey yapmak ve bir parça ekoköylerin görünürlüğünü ve duyuruluğunu arttırmak için yapılmış bir çalışma. E, i̇şte 15. yaşı geçti 17. ...yaşında artık. Çok farklı üyeleri var. En temel yaptıklarından bir tanesi... ...her sene Temmuz ayında bir konferans... ...düzenleniyor. Avrupa'daki farklı bir... ...ekoköyde. Gelecek sene İsviçre'de... ...yapılacak. İsviçre'nin bir ekoloji... ...köyünde yapılacak bu konferans. Bir haftalık... ...bir konferans oluyor ortalama. Ve bu bir Grundtvig eğitimi haline... ...geliyor. Dolayısıyla aslında... ...Avrupa Birliği üye ve Türkiye'de dahil olmak üzere... ...bir sürü... ...ülkeye açık... Bütün e, masraflar karşılanarak bu konferansa gitmek ve katılmak mümkün. Konferansıza yapılan aslında bilgi değiş tokuşu. Çünkü bir sürü ekoköyden bir sürü insan geliyor ve ekoköylerini anlatıyorlar. Sunumlar yapıyorlar, atölyeler yapılıyor. İşte kompostan tutun da iletişimle ilgili çok farklı meditasyona kadar atölye çalışmaları var. İstediğine katılıp hani kendinizi bu konuda geliştirebiliyorsunuz. Tavsiye ederim Türkiye için son başvuru tarihi 15 Ocak. 15 Ocak. Temmuz'daki Tem eğitime ha, gitmek Temmuz istiyorsanız fon alarak Türkiye Ulusal Ajansı'na başvurmanız gerekiyor. UA.gov.tr <gülüyor> ve son başvuru tarihi 15 Ocak. O yüzden eli çabuk tutmak gerekiyor. Aralıkta hazırlıklara başlamak gerekiyor kısacası. 2-3 yani <gülüyor> ay kadar var. Ee, i̇nşallah evet. umutmayız. <gülüyor> Çünkü e, son senelerde Finroom bunu yaptığından beri ve biz bunu e-mail listelerinde çok duyuruyoruz. İnsanlar gelmek istiyorlar. Masrafların karşılanması çok büyük bir avantaj. Fakat Nisan'da ve Mayıs'ta başlıyorlar <gülüyor> ve çok geç oluyor. O <gülüyor> açıdan çok acıklı yani. Peki sizin son 2-3 dakikamızda ben şu iki soruyu özellikle sormak istiyorum. Sizin özel olarak Türkiye'de ekoköyler konusunda yapmak istekleriniz var mı? Yani projeleriniz bireysel belki ama belki ya da bir grup içerisinde yapmayı düşündüğünüz bir takım şeyler var mı? Bununla birlikte şunu da sorayım. Yarın bir söyleşiniz var. Evet. Açık bir söyleşi ise isterseniz Hı. onu da duyurusunu yapalım. İlgilenen dinleyicilerimiz katılmak isterler belki. Ee... Yarın ki söyleşten başlama o daha çabuk olacak. <gülüyor> Yarın Balat Kültürevi'nde saat 2'de ekoköylerle ilgili bir sunum var. Ücretsiz herkese açık. İlgilenenler e, gelebilirler. E, bekleriz. Balat Kültür Evi saat 2'de. Cumartesi günü saat Evet. 2'de. 6 Ekim Hı -hı. Cumartesi saat 2'de Balat Kültürevi'nde. Diğer soru ilginç bir soru yani bu benim içinde hala aslında bir evrim sürecinde olan bir şey ee, yaşamın beni nasıl ve nereye götüreceğine bağlı şu anda ben Ankara Üniversitesi yetişkin eğitiminde doktora yapıyorum dolayısıyla kolay doktor... gelsin <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> doktor çalışması bitmeden bir yere gitmem hani bir kısa yerleşmem gibi bir şey zor görünüyor ancak hani zaman içinde ne gösterecek hayat göreceğiz ama nihayetinde böyle bir hayalim var. Peki. Hı. Gökşen başka sorun var mı? Ee, benim de yok. Ee, o zaman biz çok teşekkür ederim. Zaten zamanımızı doldurduk. Ee, Deniz dinçerle ile bugün Eko Köyler konusunu konuştuk. Yeşil Dalga'da Teme Vakfı tarafından hazırlanan ee, çok güzel, verimli ve hoş bir sohbet oldu. Ee, yüz, hepimizin zaten yüzleri şu anda gülüyor. Bu şekilde bu haftaki Yeşil Dalga'yı da kapatalım. Herkese iyi hafta sonları dileyerek. Hı.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 Nestle Damak ve Texen sundu.